Şantaşı cinayeti hakkında ne düşünüyorsun? Fazla bir bilgim yok. Gazete okuyanlardan duydum. Sen tut. Yedi katı tıpış tıpış çık. Çatı katındaki dairesinde oturan kadını bo, Elmaslarını al. Ondan sonra da kimseye gözükmeden sıvış git. Sen ne deyin kim? Oğlum. Üstelik tek mirasçısı. Bunlardan haberim yoktu. Aynı gece sabaha karşı yakalanmış. Tophanede serserilerin devam ettiği kahvelerden birinden. Bu nasıl iş... Apartman sahibi kibar bir kadının oğlunun ne işi var öyle yerlerde? Aa, bu işler belli olmaz. Kumara düşkünmüş. Eroy'ne de alışmış. En aşağılık insanlarla en kötü yerlerde düşüp kalkma illeti. Sosyete hastalığı. Yazıyor. Nişantaşı cinayetini yazıyor. Kayıp elmaslar kadının oğlunda çıktı. Cinayeti yazıyor. Kumarhanedeki kibar katil. Nasıl haberin olmaz? Şuraya bak. Kenar mahallelere kadar bütün İstanbul çınlıyor. Biz mübaşirler işleri mahkemeye geldikten sonra öğreniriz. Bu işin mahkemesi sizde mi görülür? Belki. Nerede kaldı bizim reis bey? E i̇stersen çantayı bize bırak gelince verelim. Olmaz. Kendisine eline teslim etmeliyim. Huyunu bilmez misin? Nasıl bilmem. Şu işe baksan. Olaydan iki saat sonra İzmit'ten telefon edip annesini sormuş. <gülüyor> Merhaba küçük hanım Hello. Hoppala Ben de bu oteli koca ağır Reis'in oturduğu temiz bir yer sanırdım Öyledir İstanbul'un en temiz otellerinden sayılır Müşterileri hep Anadolu'dan Ya bu giden yosmalar? Onlar her akşam bu vakit uyanıp çıkarlar Sabaha karşı da gelirler Paralarını da tıkır tıkır öderler Bu kadarı yeter mi? E yeter tabi Sizin reis bey de gece başlayınca gelir odasına kapanır Kimseyle iki laf etmez Kimseyi yanına almaz. Şafakta da çıkar gider. Farkları ne? Pek fark yok herhalde. Ortalık adam akıllı karardı. Şu lambaları yak artık. Reis Bey de nerede kaldı? Neredeyse gelir. İstersen dışarı çık. Hava al biraz. İyi fikir. Otur otur ayaklarım uyuştu. Birazdan gelirim ben. Gelmedi mi daha? Gelmedi. Sen kaç senedir otel katibisin? Ee, bu otelde tam yedi senedir. Hep son seneyi geçer. Hmm. Ben geldiğimden beri ağır ceza arayısı bizde. Otelin demirbaşı. Ya sen? Sen kaç senedir onun yanındasın? Benimki yeni. Bir yılı geçmez. <gülüyor> Bir yılda seninle kaç kelime konuştu? <gülüyor> ne bileyim ben. Görevinin dışında pek konuşmaz. Neden soruyorsun? Yedi senedir benimle konuştuğu 70 kelimeyi geçmez de... Oy dedik ha. Öyle ama bu kadar kapalısından katısından da insan hoşlanmıyor. Sen onun katılığını asıl mahkemede gör. Allah düşürmesin. Bizim kim yoksa? Ben onu taksiyle geldiğini hiç görmedim. Zaten burası mahkemeye on dakikalık yok. Ne bakıyorsun öyle? Haline bakıyorum. Pişkinliğine. Sanat abi. Bu tezgah adamı pişiriyor. Giriş kapısından gişeye kadar olan şu geçit yok mu şu geçit? Bilsen buradan kaç türlü insan gelip geçer. Gel de insan sarrafı olma. Gece gelen mi istersin? Sabaha karşı düşen mi? Gündüz damlayan mı? Meteliksiz, cepleri dop Niyeti örtülü, eli açık, aa, serseri, sevincinden uçan... ...derdinden sürünen, nüfus kağıdından saklanan... ...sürü sürü insan. Bir bakışta kestiririz biz müşteriyi. Tahsilin ne senin? Orta ama yükseklerle boya ölçüşmeye hazırım ben. Kültürümüzü ilerletelim diye reis beyi kovalıyoruz da... Ağzından üçer kelimelik vecizelerden başka bir şey alamıyoruz. Buyurun. Burayı tavsiye ettiler. Bir oda istiyoruz. Kızın mı? Kızım he. Nesi var? Feş dediler. Makineden düştü. Ne makinesi? Traktör. Ondan düştü bu hale geldi. Ne işi vardı traktörün tepesinde kızın? He, oldu işte. Boş oda yok. Aa, ne yaparız biz şimdi? Yarın doktora gideceğiz. ...kız ameliyat olacak... ...seni memnun ederdik... ...e bir oda var ama... Heh. ...içinde hiç ses çıkarmadan... ...oturmanız gerekiyor... Ya. ...bitişindeki odada aksi titiz bir adam kalıyor... Tamam, bizim hiç sesimiz çıkmaz... ...kızım arada bir bunalır ağlar... E, ...onu da duyan olmaz... ...üviyetiniz tamam mı? Hepsi tamam... Pekala, tamam. ...birinci katta dört numara... Heh. ...çıkın merdivenden yerleşin ben geliyorum... Heh. ...bir yatak daha atarız eşyanız Heh. var mı... Heh. Dış kapının içinde bir heybemiz var. Getirirler getirirler siz çıkın. Allah razı olsun. Allah hiçbir babaya evladını böyle göstermesin. Ya. Ne de güzel kız. İnci gibi bir şey. On yedisinde var yok. Buyur hemşerim ne istemiştin. Benim halim onunkinden bin kere beter. Razıyım iki ayağı kopuk olsun. Tek onu bulayım. Namusum kurtulsun. Ne yaptı kızın sana? Namusuna ne olmuş? Hiç sorma. Bir soluklanayım hele anlatırım. Reis Bey bu otelde kalıyor değil mi? Evet ne olacak? Görmek istiyorum işim var. Reis Bey'i tanıyor musunuz? Hayır tanımıyorum. Daha gelmediler. E ben bir kenarda bekleyeyim. Olmaz Reis Bey böyle sıkıntılara gelemez. Öyleyse dışarıda bekleyeyim. Hanım olmaz dediler ya. Ben mahkemeni mübaşireyim. Reis Bey'in yolunu kesip onu asılmak da fayda etmez. Ben ta Eyüp'ten geliyorum. Haberin var mı? Bir adım atmam bir yere. Şuraya ilişip bekleyeceğim. İsterseniz tutup kolumdan sokağa atın beni. Piştik artık. Ayakta duracak halim kalmadı. Bütün gün İstanbul kazan ben kepçe Derdine ilaç bulabilirsen bul. Derdin ne hanım? Ne olacak? Evlat derdi. Sen bir de benimkini bilsen. Seninki neymiş bakalım. 18 yaşındaki kızım Samsun'dan kaçıp İstanbul'a geldi. Gece gündüz İstanbul'u kapı kapı geziyorum. İzini bulana aşk olsun. Ah vah. Evlat bu dilek kolay. Çocuk sevdiği kıza götürmek için annesinin ciğerini söküp çıkarmış da... ...yolda ayağı bir taşa takılıp kapaklanmış. Vah evladım bir yerin acıdı mı diye bağırmış ciğer. Söz misali. Seninki misal ama böyle anneleri gerçekten öldürüyor şimdiki çocuklar. Nişan taşı cinayetini duymadın mı? Oğlu elmaslarını almak için annesini boğmuş. Haberim yok. Evrak çanta da mı? Evet efendim. Ver onu bana. Size diyeceklerim var. Söyleyin. Herkesin yanında söyleyemem. Herkesin yanında söyleyin. Söyleyemem. Siz bilirsiniz. Reis Bey, Reis Bey, durun. Buraya tiyatro gösterisi yapmaya mı geldin? Gösteri mi dedin? ...torunlarım sokakta dileniyor... ...ben yetmişime geldim... ...elim ayağım tutmuyor... ...hizmetçiliğe almıyorlar... ...ne olacak bizim halimiz... ...anlayamıyorum... ...anlamazsınız elbette... ...merhamet nedir bilmeden anlamak olur mu... İşi gücü zorla suç aramak olan insan neden anlar... ...çıkarın şu kadını dışarı... ...bırakın beni... ...gelinime göz koyanlar... ...oğluma iftira attılar... ...paltosuna uyuşturucu koyup polise haber verdiler... ...benim oğlum namusuyla çalışan bir işçidir... Uyuşturucuyla ne işi olur? Tanımaz bile. Kaldırın şunu ayaklarımın dibinden. Her şey karara kaldı. Oğlum konuşmayı bilmez. Oğluma acı, masum torunlarıma acı. Bana acı. Kaldırın şunu dedim. Dilerim haktan en ağır, en olmaz iftiraya uğrayasın. O taş kalbinin havanında zehir ez. Zehir ye e mi? Evladın yoksa senin başına getirsin Mevla'm. Reis Bey, benim mahkemeyle işim yok. Ben buranın garibiyim. Kızım kaçtı da memleketten onu aramaya geldim Reis Bey. Ne yapmamı istiyorsunuz? Akıl, fikir, çare istiyorum. Polise başvurun. Başvurdum, bir şey çıkmadı. Savcıya da gittiniz mi? Gittim. İşlenler normal yolunu takip eder dediler. İyi demişler. Ama kızımı bulan yok. Bu gibi işlerde hakimleri görevlendirmez kanun. Nasıl kanun bu? Kanun... Gizli eşyayı bulmaya mahsus bir fal kitabı değildir. Olana, gördüğüne, bildiğine göre hükmeder. Ben bu süslü lafları değil kızımı istiyorum. Kızını kanundan isteyemezsin. Kanundan arada bir suçlu varsa onun cezalandırılmasını isteyebilirsin. Kadın gitti mi? Ağlıya ağlıya gitti. Gözyaşı suçun rengini soldurmaz. Ben odama çıkıyorum. ...az sonra kahvemi gönderirsiniz. Ha Nedeni ne olursa olsun... ...rahatsız etmesinler beni. Başüstüne efendim. Ne garip adam bu reis be. Öyle garip ki bir benzerini asla bulamazsın. Bir kere emekli olmak üzere. Altmış beşlik. Hala yeryüzünde kimsesi yok. Yarım asırlık bekar. Ömrü otel odalarında geçmiş. Kendine bir ev açmıyor mu? Ha, ne gezer. Ev bark sahibi olmaktan anlamıyor. Özel hayat yok ki evi olsun. İğreti yaşıyor işte. Kitapları bir iki bavulu var o kadar. Bir yatağı bile yok. Oh, ondan rahatı yok. Ne ev ne evlat ne dert. Say, benim kızım ne olacak? Kızını ben bulacağım senin. Daha doğrusu bulduracağım. Gel şu tarafa geçelim de bu işi konuşalım. Hem de kimlere bulduracağım biliyor musun? Demin buradan çıkan kızlara. Daha say, sen daha gelmemiştin o zaman. Neyse neyse. Buldurursan sana tam on tane binlik. Sen hiç merak etme bulduracağım. Sözünü ettiğim kızlar onu İstanbul'da ne kadar bar, gece kulübü, gizli köşe varsa arar tarar bulurlar. Benim kızımın ne işi var öyle yerlerde? Balık denizden çıktı mı balıkhanede bulunur. Reis Bey'den öğrendik bu benzetmeleri. Sen cevap ver bakalım kızın hangi kitapları, dergileri okurdu. Sinema dergilerinden başını kaldırmaz. He? Gördün mü? Tam olta balığı. Yalnız ilk masraflara dayanmak lazım tabii. İstediğin kadar kaç para lazım? Sen bana onun iki tane resmini ver. Başka hiçbir şeye karışma. İşte. Kızın da bayağı güzelmiş. Saçları da sonmadı. He, Heyvemi alayım dedim de. Garson getirirdi. Neyse Kız, al. Kızım. Kıza yine fenalık geldi. İlaçları da heyvede. He, he, tamam. Burada işte. Kızıma biri kötülük ettiyse onu reis beyin karşısına mı çıkarırlar? Ha işte o zaman herif yandı. Ama yok yok bir şey olmamıştı. Sen gönlünü ferah tut. Öyle bir şey olacağına ölüsünü bulayım daha iyi. Reis Bey. Bitişimdeki odada bir iniltidir... ...bir e, ağlamadır gidiyor. Ne var ne oluyor? E, felçli bir kızla babası efendim. Anadolu'dan bu akşam geldiler. Yarın ameliyat için hastaneye gidecekler. Başka oda yok muydu koca otelde? E, son boş oda bu. E, bitişinizi son boş oda diye saklıyoruz. Otelde olunca vermeye mecbur olduk. Vermeseydiniz... Otele hastanelik hasta kabulü yönetmeliğe uygun mu? E, bulaşıcı bir hastalık değil. Hem sonra acıdık da. Hastalığı olmayabilir ama rahatsızlığı bulaşıcı. Ona acıyacağınıza dinlenmek isteyenlere acısıydınız daha iyi olurdu. E, affedersiniz efendim. Çıkın ihtar edin seslerini kessinler. E, ben şimdi sustururum onu. Siz kimseniz? Babasıyım. Eğer hemen susturmazsanız polise haber verir geceden kaldırtırırım onu hastaneye. Merhamet edin efendim. Sen de mi öğrendin bu lafı? Ne kelimeler ne duygular var öğretemiyoruz da Sıra merhamete geldi mi herkes ezbere biliyor Ağızların iğrenç sakızı Merhamet suç mu efendim Hem de idamlık Taştan mı demirden mi bu adam <gülüyor> Makine adam kanun makinesi Tek hata yapmadan çalışır Hiç acıdığı olmaz mı Acımak mı Ne diyorsun sen bir gece bu otelde biri öldü Otel ayağa kalktı da Onun tüyü bile kıpırdamadı Gelen polislere odamda yazımı yazıyordum dedi. On günlük uzaktaymış gibi hiçbir şeyden haberi yok. Her gece olduğu gibi üst üste kahvelerini içti. Yazısını bitirdi yatıp uyudu. E sonra ne oldu? Sabahleyin savcı ölünün yüzünü açıp binbir rica ile ona gösterdiği zaman şu sözü söyledi. Benden merhametin öldürdüklerine merhamet beklemeyiniz. Bu sözü kulağımdan hiç gitmez. Merhametin öldürdükleri ne demek? Yani merhamet göre göre yalnız ona muhtaç yaşayanlar. Merhametten doğan ihmal ve ona duydukları ihtiyaç yüzünden ölenler. Başka neye muhtacız ki? Allah'ın rahmeti olmasa ne olur halimiz? Gel de onu anlat. Bakalım radyoda ne var? Nişan dışı cinayeti. Zengin ve yaşlı annenin katili hain evlat. Tam dört saat içinde nasıl ele geçti? Katilin ceketinden kopup ölünün sıkılmış avucunda bulunan esrarengiz kumaş parçası. Yarınki Cemiyet gazetesinde. Cemiyet gazetesi her gün 8 sayfa. Bir şey dile düşmeye görsün bu memlekette. <Gülüyor> Yahid'in sözlerine bir diyeceğiniz var mı? Cevap verin. Diyor ki apartman kapıcısı, gece yarısı abdest alıyordum, sokak kapısının gayet yavaş bir şekilde kapatıldığını duydum. Ayaklarımı kurulayamadan kapıcı penceresinin önüne geldim, bir göz attım. Yarı karanlıkta arkasında otomatiği yakmadan merdivenlere doğru kıvrılan bir adam gördüm. Asansöre binmemişti Loşlukta yalnız siyah kareli ceketini tanıdım Küçük Bey'in ceketiydi Ben böyle bir ceketim olduğunu inkar etmiyorum O halde Giyen ben değildim Yani bir başkası sizinle aynı boyda bosta bir adam Apartmanın kapısının anahtarını yaptırdı Ceketinizin eşini diktirdi de Annenizi boğmaya Sonra da kadının elmaslarını gizlediği yerden almaya mı gitti <gülüyor> Bu kadar rastlantı üst üste gelebilir mi Buyurun avukat bey. Muhterem reisim apartman kapısının anahtarı küçük bir ayrıntı gibi görünse de bizce çok önemlidir. Ana katili sanığından bu noktayı öğrenmeye çalıştık. Bir gece kumar masasında unuttuğunu ertesi gecede kumarhane garsonundan aldığını söyledi. Bu nokta üzerinde durulmasını dileriz. Sırası gelince düşünülür. Evet polise verdiğiniz ifade de şöyle demişsiniz. Ben olaydan bir gece önce apartmandan şimdi üzerimde gördüğünüz elbiseyle çıktım. Bir daha da eve uğramadım. İri siyah kareli ceketim dolaptadır. Ararsanız bulursunuz. Evet evet. Hemen aramışlar bulamamışlar. Dokuz takım elbisenizin arasında sözü geçen ceket yokmuş. Ne dersiniz? Dilinizi işletin ellerinizi işlettiğiniz gibi. Dehşet içindeyim reis bey kriz içindeyim. Ben ellerimi asla annemi boğmak için kullanmadım. Şimdi uyuşturucu krizi mi geçiriyorsunuz? Ben suçluyum reis bey biliyorum. Bu yüzden nefret ediyorsunuz benden onu da biliyorum. Ama benim suçum ana katilliği değil. Kumara uyuşturucuya alışmış olmak. Belki belamı da bu yüzden buluyorum. Ama ben ana katili değilim. Bunların hepsi edebiyat. Suçun her zaman bu edebiyata ihtiyacı vardır. ...siz kupkuru gerçeğe cevap vereceksiniz. Annemi ben öldürmedim. Anneniz mezardan çıkmış da... ...beni oğlum öldürdü diye... ...ifade vermiş gibi bütün deliller aleyhinize. Konuşmayan kadının son sözü... ...sıkılı avcundan çıkan ceketinizin kumaşı. Nüfus cüzdanınız gibi bir şey yani. Cüretimi bağışlayın muhterem reisim. Fakat belirtmeme izin verin ki... ...hakim itham etmez. Ancak takdir eder. Sayın avukat da bilmelidir ki... Hakimin takdire varabilmesi için kıymet hükümlerini belirtmesi ve ona göre cevap istemesi gerekir. Lütfen yerinize oturun. Annemi ben öldürmedim. Oturun yerinize. Şahit veli özbudak çağrılsın. Şahit veli özbudak. Veli özbudak. <Gülüyor> ne Galatalı 38 yaşında Ali oğlu Veli Özbudak ne iş yaparsınız garsonum Nerede? Oyun yerinde kumarhane diyemiyorsunuz değil mi başka ne iş yaparsınız orada şuna buna yardım ederim ne yardım parası bitene para veririm kıymetli eşya karşılığı birkaç günlüğüne yüzde yüz faiz <gülüyor> O kadar çok almam sanığı tanıyor musunuz iyi tanırım her gece bize gelirdi. Zaten bizde yakaladılar. Kendisiyle akrabalığınız, düşmanlığınız... ...yani şahitli engel bir haliniz var mı? Yoktur. Doğruyu söyleyeceğinize namus ve vicdanınız üzerine... ...yemin eder misiniz? Namus ve vicdanım üzerine yemin ederim. Şimdi bildiklerinizi anlatın. Cinayet gecesine kadar her akşam bizdeydi. O akşam uğramadı. Sonunda sabaha karşı çıka geldi. Üzerinde nasıl bir elbise vardı? İşte bu elbise. Devam edin. İzmit'ten geliyormuş. Parası yokmuş cebinden pırlanta bir broş çıkarıp verdi. Bin lira istedi. Siz ne verdiniz? Altı yüz lira verdi. Ne kadar faizler? Bin lira verip alacaktı. Sonra? Sonra oyuna oturdu. Kaybetti mi? Vakit kalmadı baskına uğradık. Polisler onu yakaladılar bize ilişmediler. Yalnız üstümüzü aradılar. Bendeki broşu bulup sordular ondan aldığımı söyleyince ikimizi de yaka paça götürdüler. Ama sonra broşun rehin bırakıldığını anlayıp beni salı verdiler. Uyuşturucu da sen mi satardın ona Yok haşa benim öyle bir işle ilgim yok Zaten üstümden de çıkmadı Demek vardı da üstünden çıkmadı Neyse ondan bahsettim Ara sıra kullanırdı ama benimle böyle bir al alışverişi yoktu Şahide soru sorulmasını rica ediyorum Evet soralım Kumarhanede sanığın kaybedilmiş bir anahtarını buldunuz mu Buldum Olaydan ne kadar süre önce Birkaç hafta önce Nerede buldunuz her zaman oyun oynadığı masanın dibinde yerde buldum. Ya sonra ne yaptınız? O gece kendisine verdim. Avukat bey başka soracağınız bir şey var mı? Geri verdiğine göre şahidin iyi niyetli olduğu kesin. Ancak bu arada biri anahtarı bulup kalıbını aldırdıktan sonra yine aynı yere bırakmış olamaz mı? Sanın evini maddi durumunu bilen ve onu gizlice kollayan biri. Düzlüklerin açık anlamı dururken ille dolambaçlığı aramak neden? Adam yerde buldum verdim diyor. Bunu daha nereye kadar götürebilirsin? Bize en yüksek insanlar gelir. Peynir tüccarları, celepler, fabrikatörler. Bizde harbi oyun oynanır. Bizden öyle adam çıkmaz. Sen sus! Soru sorulmadan cevap verme. Şahidi çıkarın. Özetlerim bekleyin Evet sizi dinliyoruz Broşu olaydan bir gece evvel annem kendi elleriyle verdi bana İstemeyerek hatta ağlayarak beddua ederek verdi Ama kendi elleriyle verdi Israrlarıma dayanamadı Öyleyse neden mücevheri bir gece önce ortaya çıkarmıyorsunuz da Olay gecesini sabaha çıkarıyorsunuz Biraz param vardı sabaha kadar idare etti beni Oyun biterken de param da tükendi. Niçin o zaman reyine koymadınız? Kumar bitmişti. Kumar hastasının kumardan başka hiçbir şey için paraya ihtiyacı yoktur. Kendinizi ne güzel tahlil ediyorsunuz. suçunuzda da böyle tahlil etsenize. Suçumun olduğu kadarını kabul ediyorum. Fazlasını yükleyemezsiniz bana. Bizim yüklediklerimizi değil. Kanunun yüklediğini çekeceksin. İzmit'e niçin gittiniz? Dadımı görmeye. Dadım İzmit'te oturur. Arada bir kendimden bezdiğim zamanlar onu görmeye giderdim. Konuşmalarına bayılırım. Dadımı annem gibi severim. Ya annenizi onu ne gibi seversiniz? Dadımdan gördüğüm şefkati annemden görmedim ben. Eğer annemi öldürmüş olsaydım bu sözü söyleyebilir miydim sizce? Dadınız sizi gecenin bir buçuğunda görmüş. Oysa annenizin kolundaki kırık ve durmuş saat... ...cinayeti ana anına kaydetmiş bulunuyor. Tam on ikiyi geçe. ...o saatte cinayet işleyen biri... ...elini çabuk tutarsa bir buçukta İzmit'te olamaz mı? Ben İzmit'e akşam sekizde vardım. Ispatı? Posta treniyle gittiğim ve kimseyle konuşmadığım için ispatı yok. Peki sonra? Dadımın kenar mahalledeki evi ışık sızdı. vurmadan bana öğrettiği usulle kapıyı kaldırarak girdim. Dadım evde yoktu. Bir sedire uzandım, uyuyakalmışım. Dadım bir buçukta geldi, komşudaymış. Ya saat 2'deki telefon... Dadımın ısrarıyla oldu. Postaneden aradım. Annemin dairesinde telefon olmadığı için alt kattaki komşudan sorduk. Neyi sordunuz? Annemin sağlığını. Ne cevap verdiler? Kapısını çaldık hiç ses yok uyuyor herhalde dediler. Bütün bunların planla işlenmiş bir suçun gizlenmesi için... ...ayrı bir plan olması ihtimaline ne dersiniz? Bu soruya cevabınız yok mu? Pekala şuna cevap verin o halde... O akşam başınızı dinlemek için gittiğinizi söylediğiniz süt annenizin yanından neden hemen ayrılıp İstanbul'a döndünüz? Huzuru ararken sabaha karşı kumarhaneye neden düştünüz? Annemi öldüren ben olmadığım için. Olaylar beni annemin katili görünmeye mahkum ettiği için. Birden sefil nefsim beni geriye teptiği ve zehir beni çektiği için. Zehirden kastınız kumar mı uyuşturucu mu? Her ikisi de. Cinayet gecesi uyuşturucu almış mıydınız? Evet cevap. Eğer o gece uyuşturucu almışsam ...cinayeti benim mi işlemiş olmam gerekiyor? Onu düşünmek bizim işimiz. Bilmek ve kendimi savunmak da benim hakkım. Cinayeti bir an için sizin işlemiş olduğunuz... ...kabul edildikten sonra... ...uyuşturucu alıp almadığınız soruluyor. Yani idam gömleği sırtıma geçirildikten sonra... ...kim olduğumun incelenmesine sıra geliyor. Diliniz fena çözüldü. Geçmişinizde olduğu gibi... ...en yücesinden en aşağılığına kadar... ...her suçu işlemeye müsait... ...yapınızdaki tezattan bir örnek de bu. Size yardımım olsun. İnandırabilmek için tek bir yol seçin... ...ve hep o yol üzerinden gidin. Samimi olun. Demek samimi olmamı emrediyorsunuz. Evet. Öyleyse susuyor... ...hiçbir sorunuza cevap vermiyorum. Kararınızı bekliyorum. Ayağa kalkın ve sebebini açıklayın. Çünkü beni asacağınızı biliyorum. Böyleyken peşin hükmünüze kendinizi inandırmak için... ...usanmadan dayanak aradığınızı biliyorum. Üstelik samimiyet ihtarını sizden alıyorum Reis bey beni asacaksınız Fakat ruhum sizi bu dünyada ve ötelerde adım adım takip edecek Bu romantik tarz yeter Ben nefsimden çok çektim reis bey Ben nefsimden razı değilim Siz nefsinizin baskısını hak tanıyorsunuz Nefsinizle mağrursunuz Bu dünya dört köşe değildir reis bey Bırakın beni Bırakın beni Bırakın Bırakın gürecim reis bey yüzüne bağıracak benim oğlum katil olamaz ben onu gece bir buçukta gördüm ama eve saat dokuzda girmiş komşulardan gören var söyledim aldıran yok benim oğlum kendini öldürür ama sinek bile öldüremez onu ben büyüttüm ben süt verdim katil olamaz benim oğlum yalan Yalan Bırakın beni Bırakın beni susmayın Bırakın beni, Bırakın beni. Bırakın beni. Polis susursun şunu Olduğu gibi yazınız Sanık kumarhane garsonu Veli Özbudak'tan önceki şahitlerin Ölünün kapalı avucunda bulunan kumaş parçası ve ceket Kumarhanede ele geçen broş İzmit seyahati ve telefonu hakkındaki Beyanlarına cevaben özetle. Hadi zindancılık neyse ama cellatlık çok zor İpi biz çekmiyoruz ki cellat olalım Hazırlıyoruz ya yeter Yüzünde kireç gibi Bu iş sana dokunmuş anlaşılan Kolay mı can alıyorlar Çocuğu da severdin sen korurdun Aa, Ne güzel de yerleşiverdin müdür beyin koltuğuna Müdür bey savcıyla birlikte şuracıkla Ah, Gelsinler pencereden görürüz Sen de beş dakikacık oturuver şu koltuğa Bütün gece ayakta kaldım Ben oturamam sana gözcülük ederim Müdürlük ne tatlı? Neresi tatlı? O da bir çeşit mahkum. Serbest mahkum. Ama bayılır vazifesine. Doğan kuşu da ısırdır ama küçük kuşlara avlamaya bayılır. Yaşa be! Sen gardiyan olacak adam değil misin? Avukat ya da hakim olacakmışsın. <gülüyor> ben alimden memnunum. Hakim olup da reis beyine mi benzeseydim? İşte bizim müdür de kendi boyunca onun bir kopyası. Nasıl da dayadı idam kararını? Hiç değilse müebbet ver ya. Hiç şakası yoktur. Sen bu çocuğun annesini öldürdüğüne inanıyor musun? Ne dersin? Şahitlere, delillere bakarsan... ...hiç yolu yok, katil o. Kendisine bakarsan böyle katil olmaz. Kime kalacak şimdi kocaman apartman? Han, çiftlik, bunca para... Devlete. Hiç akrabası yok ki. Bu kadar zamandır ziyaretine akrabasıym diye... ...bir tek kişi bile gelmedi. Anne dediği bir kadın var ya, nesi o? Sık sık geliyordu. Süt annesi. Ama onun mirasla payı yok. Bak sen şu işlere... Bekle yahu iki sene daha. Nasıl olsa ölecek ihtiyar. Sonra paraların üstüne yan gel yat. Onun katil olduğunu ne biliyorsun? Ne bileyim ben. Kafam karışıyor. Bir bakıyorsun o... ...bir bakıyorsun değil. <gülüyor> sen bana bak. Bir gün sinir krizi geçirip bayıldı. Hani düşmüştü ya. İşte o zaman onu devire ben götürdüm. Saatlerce Allah'ım hakikati sen biliyorsun. Göster diye sayıkladı. Bir aralık gelip giden doktor da dedi ki... ...bir adam yalan söyleyebilir. Ama... Yalan sayıklayamaz Vay canına Çocuk pisipisine pisine gidiyor desene Bilmem söyledim Sen de farkındasın ya Kafa çatlatan bilmece fazla acaba hangi hakim gelir İster misin reis bey kendisi gelsin Mahkeme kimi seçerse o gelir Verdiği hükümden sonra içinden bir de seyretmek gelirse Reis bey gelir Savcı müdür nerede? Avludalar efendim. Çağıralım mı efendim? Gerek yok. Gelirler birazdan. Ha işte geliyorlar. Çapkanızı alayım efendim. Mahkum nerede? Tecrid'de efendim. Yanında kim var? Jandarmalarla imam efendim. Bizim katip doktor falan nerede? Kalemdeler efendim. Peki siz çekilin. Telefona cevap verin. Emredersiniz efendim. Buyurun efendim. Gazete fotoğrafçıları gelip gelemeyeceklerini soruyor. İnfaza görevli olanlardan başkası kabul edilemez. Infaz'a görevlilerden başkası kabul edilemez. Şöyle buyurmaz mısınız? Bu iskemleyi. Siz gardiyanları gönderin. Siz koridorda orada emir bekleyin. Her şey tamam efendim. Elinizdeki pakette ne var? İdam gömleği. Gösterin. Seni doğru biçen makaslara ne? Var? Ceza felsefesinde bir görüş vardır. Bir masuma kıymaktansa bin cürümlüğü cezasız bırakmak iyidir. Ben de diyorum ki cemiyette bir ferdi korumak için bin kişiye bu gömleği giydirmekten kaçınılmamalıdır. O bir kişi bütün bir cemiyettir. Pek doğru efendim. Bence yanlış. Mahkumu getiriniz Müdür Bey. Mahkumu getirsinler. Buhranlı bir hali var mı? Bu tam tersi gayet sakin. ...sanki başkaları belaya uğramış gibi... ...herkese karşı gayet şefkatli... ...biraz da alaycı... ...bu zamana kadar onu hiç bu şekilde görmedim... ...ümit kalmayınca telaş da biter... ...fakat hiç korkmayın ...etrafına iltifatlar yağdırışını asla açıklayamıyorum... ...son anın doğal olmayan... ...ruhu tersine döndüren hallerinden biri... ...bu bir açıklama değil ama... ...kabul edilince açıklama olur... ...bu da mı yanlış savcı benim? ...ama bakın... E ...biliyorum biliyorum his meselesi diyeceksiniz... Fikir ayrı, his ayrı. Ben ikisini bir sayarım. Hakim fikirden başka bir şeyi de kabul etmem. Müdür Bey. Buyursunlar efendim. Disiplin nasıl cezaevinde? Ee, cezaevi değil efendim. Kışla bir yıldan beri inzivat karakolu. Yani siz geldiğinizden beri. Ah, lütfediyorsunuz efendim. Yani gerçek şu ki vaktiyle cezavi ...haraç eferik ambaraydı ama şimdi... ...tertemiz pamuk deposu. Nasıl başardınız? Zaafı, merhameti, yumuşaklığı kitaptan kazımak sayesinde Kutlarım Yalnız bunu uygularken nefsinizi de aynı rejime bağlamanız gerek ah, Şüphe mi var? En güzel örneğimiz sizsiniz Bunu mu giyeceksin? Evet Ne güzel Bayramlık elbise Bunu giyip öpeceğim anamın ellerinden Müdür bey giydirir misiniz? Gidirin. Günaydın reis beyefendi. Kaybolan siyah kareli ceketime karşılık biçtiğiniz gömleği sırtında görmeye mi geldiniz? Çok naziksiniz teşekkür ederim. Şuradan geçir konu. Reis beyefendi şu anda benim durumumda bulunan bir adamın ayrıca ceza görebileceği bir suç var mıdır? Yoktur. Kanun ellerinizi bağlamıştır. Ya sözle dille yaparsam? Hiçbir değeri olmaz. Olsun olmasın. Cezalandırılabilir miyim? Hayır. Yani serbestim. Dilimi hiçbir kaygı düğümleyemez öyle mi? Evet Öyleyse kullanmayacağım bu serbestliği Size layık olduğunuz şeyi söylemeyeceğim Dilediğinizi söyleyin Söylemeyeceğim Beni yükselttiğiniz yerden aşağıya düşmeyeceğim Yerimde kalmak istiyorum Yanınıza gelmek istemiyorum Sus artık terbiyesiz Sırtına geçirdiğin zırha güvenip Reis Bey'e hakaret etmeye mi kalkıyorsun? Zırh dediğiniz bu idam gömleği mi? Size böyle bir sığınak temenni etme Bırakın o şimdi hiçbir sorumluluk sahibi değil. Onu susturmak... ...terbiyesiz diye paylamak küçüklüktür. Emredersiniz efendim. Onu hor görmeyin reis bey. Müdür kendi çapında sizin çırağınızdır. Sizin doldurduğunuz silonun bekçisi. Mümkünse biraz çabuk olun. Hiç olmazsa gün beni görmesin. Ya da ben onu görmeyeyim. Ölümü metanetle karşılamanız güzel. <gülüyor> Hayır reis bey. Bu görüşünüz de yanlış. ...korkumun fazla oluşundan bu haldeyim. Korkum biraz eksik olsaydı belki tepinirdim. Bana samimi olmaktan söz etmiştiniz hatırlıyor musunuz? Eğer nefsimin yeni bir hilesine karşı değilsem... ...galiba şu anda samimiliğe yakınım. Sizden yeni bir adam peydalanmış. Duruşmalardaki sanığa benzemiyorsunuz hiç. Yeniden mahkeme edilemeyecek olduktan sonra değişmişim ne çıkar. Yazık yazık. Avrupa felsefe tahsili şu bu derken... Her şeyde yarım kalmak, sonra her türlü serserilik, kumar, uyuşturucu, nihayet ana katilli, Cık, ağlanacak hal. Etmeyin reis bey, siz ağlayamazsınız. Ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz. Siz de benim hakkımda hüküm veriyorsunuz bakıyorum. Bir kere de ben vereyim reis bey, hem de sehpadan, tepeden, en yüksek yerden. Siz merhametten acıma duygusundan yalnız kötülük doğacağına inanmışsınız. Yerinde haklısınız. Fakat ondan ne büyük iyilik doğacağını unuttuğunuz için en büyük hakkı kaybediyorsunuz. Rahmet kaldırılmış sizin kalbinizden. Buz çölünde yol alıyorsunuz. Bu kadar vaaz yeter. Siz ne dersiniz Savcı Bey? Bir engel yok. Bütün şahıslar ve formalite unsurları kalemdeymiş öyle mi? Evet. Son arzusunu sorun. Son arzunuz nedir? nedir? Hiç. Mala benzer bir şeyim olsaydı dadıma teslim edin derdim. Ama hiçbir şeyim yok. Yo yo yo bir dakika bir dakika var. Yatağım. Yatağımı dadıma versinler. Dantelli yastığımı, işlemeli yorganımı, çarşaflarımı, şiltemi. Ne kadın. Onları koklar durur. Ben çocukken ellerimi, saçlarımı koklardı. Belki kokumu almaktan mesut olur... ...bana dua eder, ruhum temizlenir. Gidebiliriz Savcı Bey. Bir şey sormak istiyorum Reis Bey. Sorabilirsiniz. Tam infaz anında... ...suça bambaşka bir yön verici... ...açıklamada bulunacak olsam... ...infaz durdurulur mu? Durdurulur. Buna kim karar verir? Mahkemenin temsilcisi. İnfazı durdurucu sebebin nasıl olması gerekir? İlk önce... ...adaletin oyuna getirilmemesi için... ...akla yatkın olması gerekir. Sonra... ...gözle görülür... ...elle tutulur bir kesinlik belirtmesi gerekir. En sonra da onun böylece takdir edilmesi gerekir. Evet. Vazgeçtim. Böyle bir açıklamanız ihbarınız mı var? Söylemekten vazgeçtim. Lütfen onu konuşturun. Savcı mutlaka bildiğinizi söylemenizi rica ediyor. Değmez Savcı Bey. Takdire mi güvenemiyorsunuz? İddianıza mı? İddiama güvensizliğim bir... ...takdirinize bin. Size kanun ve adalet adını emrediyorum. Bildiklerinizi söyleyiniz. Bunu ben keşfetmedim. Dadımın bir rüyası yol gösterdi bana. Aa işimiz rüyaya kaldı demek. Devam edeyim mi? Dinleyelim bakalım. Buyurun. Dadım rüyasında bütün hayatında... ...üç dört kez rastladığım bir tanıdığımı gördüğünü söyledi. O bir akşam bana eve kadar eşlik etmişti. Dadım da ona kahve ikram etmişti. Rüyada ben ona... Annemin iki avuç dolusu elmasını vermişim. O da bunları şeker gibi yemiş. Dadım karar temizdeyken bana rüyasını anlattı. Deliliniz bu mu? Hayır Reis Bey hayır. Çocuğu hemen hatırladım. Emlakçılık yapan silik biri. O da benim gibi kumar hastası. Kumarhaneye gelirdi. Fakat doğrusunu söylemek gerekirse... ...kumarhanedekilerin arasında en hastanadığım kimse o. Hatırda kalabilecek bir tip değil. O çocuğu son görüşüm... ...kumarhanede anahtarımı kaybettiğim gündü. Ondan birkaç hafta önce de benimle apartmana geldiğinde üzerimde katilin giydiği iddia edilen siyah kareli ceket vardı. Bu ceketi dikkatle incelediğini ve nerede diktirdiğimi sorduğunu hatırladım. Bütün bunlar akıl yönünden neyi ispatlar? İşte o adam apartman kapısının anahtarını almış, eşini yaptırıp ertesi gün aynı yere bırakmış olabilir. Ceketimi de benim haberim olmadan elde etmiş olabilir. Ben son iki gece evde yoktum. Mümkün. Tek delil onların uzaktan görülmüş olması ve bir rüya. Doğru. Takdir meselesi. Fakat şu verdiğim ipucu... Verdiğiniz ipucu sizi dejenere olmaya kadar götüren zekanızın başvurduğu son çare. Teşekkür ederim reis bey. Mühürlü kalbinizin bir gün açılmasını dilerim. İnfazı emredin. Baro başkanımızın tarihte adli hatalar isimli konuşmasını dinleyeceksiniz. Muhterem dinleyicilerim, umumi efkara yıldırım gibi çarpan ve okul çocuğundan yatalak ihtiyara kadar herkesin ilgisini çekmiş bulunan nişantaşı cinayetindeki büyük adli hatadan sonra. Ayrı ola mübaşir bey. Geldi Gazete yazıyor Bize resmen geldi Tebliğ etmeniz mi gerekiyor Evet adalet dairesine kadar gelip bilgi alması gerekiyor Uğramıyor mu Hiç. Yerine kim bakıyor Kıdemli üye Beş gündür otele de uğramıyor Nasıl bildireceğiz Demek mekansızlar takımından oldu bizim reis bey Onun gibi bir şey Arada bir iki büklüm girip çıkıyor Sonra günlerce gözden siliniyor Ne yaptığı ne ettiği belli değil Bu mesele ona çok dokundu Gerçek katil bulunup da çocuğun yok yere asıldığı anlaşılınca can evinden vuruldu. Vurulmayacak gibi mi? Öyle ama adliyede herkes ondan yana. Haklıyken emeklerini istemekle kendi kendisini haksız çıkardı diyorlar. Katil belli olur olmaz hemen izin alıp işten uzaklaşmasını da anlamsız buluyorlar. O çok gururlu bir insandır. Böyle bir şeyi nefsine yedirebilir miydi? O gurur nerede kaldı şimdi? Göze bile görünemiyor. Halini bir görsen. Kasaptan af dileyen salhane koyunu sanırsın. Her neyse. Gelince söylersiniz. Acele bekliyorlar. Emeklilik işlemlerini yapsın. Ben gidiyorum. Yok yok. Bir kahve içmeden bırakma. Vakit öyle geçti. Daha yemek yemedim. Başka zaman. Allah'a ısmarladık. Güle güle mübaşir bey. Şöyle uygun bir zamanda gel de dertleşelim. Olur olur. İyi günler. Sana bir haber var. Ne haberi? Bir mektup. Kimden? Zarfta gönderenin adı yok ama İstanbul içinden geliyor. Ben taşralıyım. İstanbul'dan kimseyi tanımam ki. E bak da anla. Sen oku. El yazılarını sökemem ben. Ee, kızından geliyor. Çabuk oku. Baba. Gazetelerde ilanını okudum. Boşuna uğraşıyorsun. Eve dönmeyeceğim. Sağlığım iyi. Bu sana yeter. Memlekete dön. İşine gücüne bak beni unut İnat edersen hepimiz için kötü olur Millete rezil olmayalım Kafa yapısı farklı olanların Senden uzaklaşmalarını hoş gör Kaçak kızın Gördün mü hasbay Kus sütüyle besle okut büyüt Sonra sana bu işi yapsın Kafa yapısının farklı olduğunu söylesin Ben kızının hesabını vereyim mi sana O dünyasını bulamıyor baba evinde Açık hesap Artık kabahat kimin bilemem sen kızımın hesabını bırakıp otelde kalan kızlara harcadığın paraların hesabını versene. Ne yapalım? oğlum? Her tarafı aradılar bulamadılar. Girmedikleri çıkmadıkları delik kalmadı. Üç buçuk aydır oteldesin. Nasıl çalıştıklarını görmedin mi? Hiçbir şey görmedim. İşim alt üst oldu. Bir dakika bir dakika. Ee, bakayım mektup nereden postalanmış. Kadıköy Postanesi'nden geliyor. Kadıköy'ünde sarı çizmeli Mehmet ha. Sarı çizmeli olsa neyse. Hah, çok şükür gelebildiniz. Ne uzun şahitlik bu böyle. Üç saattir dışarıdasınız ay, ay, Sorma katipciğim Ancak saat on birde bize sıra gelebildi of, ah. Sen mahkeme kapılarında beklemek nedir bilir misin? Sen anlat bakalım anlat nasıl oldu? Ay, bittik of. bittik Şuraya oturayım da ah. Ayağımıza kara sular indi <gülüyor> Kız, Herkesin gözü bizde Oturacak yer yok Koridorlarda dolaş dur Sen ne olduğunu anlat <gülüyor> Reis sordu ...sana verilen mücevherlerden şüphelenmedin mi? Ne diye şüphelenecekmişim dedim. Bana gelen hırsız mı, polis mi, tüccar mı, katil mi... ...nasıl ayırt edebilirim ben? Kıyak cevap. <gülüyor> Reis katil için bana kaç kere gelip gitti dedi. Dört beş kere dedim. Dört beş kez karşılaşmakla mücevher hediye edildiği... ...görülmüş müdür dedi. <gülüyor> Daha neler görülmüştür. Sarhoşluk hali bu dedim. Sonra verdiği şey de öyle ahım şahım bir şey değildi ki. Modası geçmiş bir iğne. Eee hepsi bu kadar mı? Yok canım. Reis bana madem ki sana tutkundu... ...sana kalbini açmıştır demez mi? <gülüyor> Peşinden yağmur gibi sorular. Kendi yerine Aslan Masum'un lafını etti mi? Nişantaşı cinayetiyle ilgili göründü mü? Vizyon azabına benzer bir hali var mıydı? Daha neler neler. Sen ne dedin? Reis bey dedim. Biz değil insanları dört beş kez görmekle... ...dört beş yıl beraber yaşamakla da tanıyamayız. Bilmemek tanımamaktır bizim sanatımız Kimse bize içini açmaz Bize kimsenin içini kurcalamayız <gülüyor> Öbür türlüsü de işimize gelmez Öyle değil mi? <gülüyor> evet. Mesleğini bu kadar güzel anlatabilene aşık olsun doğrusu <gülüyor> ee, Sana bir şey sormadılar <gülüyor> mı? Aa, sormaz olurlar mı? Ben katili uzaktan gördüğümü söyledim Bir de iri siyah kareli ceket hikayesi çıktı Bara gelişlerinde üstünde böyle bir ceket var mıydı diye sordular Görmediğimi söyledim ha, Sonra ifadelerinden öğrendik Katil çocuğu hiç belli etmeden uzaktan uzağa kollamış. Unutulan anahtarı kumar masasından alıp bir eşini yaptırmış. Eskisini de aldığı yere koymuş. Cinayeti işlemeden önce de apartmana gidip çocuğun annesini görmüş... ...oğlunun siyah kareli ceketini istediğini söyleyip almış. Gerisi malum <gülüyor> İşi meydana çıkaran savcı bir el atışta bülbül gibi söyletmiş onu Elmasları da döşeme tahtasının altında elleriyle koymuş gibi bulmuşlar Katil yalnız bir tanesi eksik Filan kıza verdim deyince başımıza işte bu işler geldi ya. Böyle işe can kurma Resminiz gazetelerde çıkıyor daha ne istiyorsun? Aman istemem eksik olsun <gülüyor> Yine misin? sen bu defa ne istiyorsun? Yine reis bey Eski çamlar bardak oldu artık Reis bey emekliliğe ayrıldı işi yok Benim işim başka Reis bey otele doğuramıyor artık Beklerim Boşuna beklersin Bir <gülüyor> ah. bunlara eksik. Kızımı bugün taburcu ettiler Gel gel gel gel Hamdolsun bir şey kalma Tebrik ederim sevindim Kendini horul horul uyurken bir daha masum kızı traktöre bindireyim deme Aa, Ne yapalım abla Bizde işi kadın kısmı mı yapar Katip bey oğlum bu akşam bize ikinci bir oda lazım. Artık kız iyi oldu. Yanında hmm. kalamam. E bakalım yarın belki memlekete dönemiz. İşte o zor. Ah Neden? Memleketime dönemez miyim? <gülüyor> yok canım. Oda işi zor. Ha. Otelde boş odayı bırak. Boş yatak bile yok. Ya. Ha. Kadro tamamlandı. Hoş geldiniz Reis Bey. Hoş bulduk. Beni arayan var mı? Biraz önce mübaşir geldi. Emeklilik işlemleriniz sonuçlanmış. Sizi adliyeden istiyorlarmış. Güzel. Reis Bey'in vebalini şimdi emeklisi mi çekecek? Evet hanım. O çekecek. Yargıtay oğluma verdiğiniz cezayı onayladı. Oğlumu bu sabah akıl hastanesine kaldırdılar. Ya evimizin hali? Ne yapabilirim hanım? Bari sen bana bir yol göster. Yolu buraya kadar getiren kimse o göstersin için beni aramaya geldin Vicdan azabı çektiğinizi duydum Çektiklerinizde benim de bir payım vardır diye düşündüm Ne olacak Zehir verdiğiniz gibi pan zehiri de vereceksiniz yok ki vereyim Olsa var göstereceğim göster. ...onu imzalatmak istediğiniz kağıtta ne vardı? Söyleyemem. Peki o kağıdı siz mi yazdınız? Ben nasıl beceririm? Avukat yazdı. Hanım bu kaçıncı geliş? Ben size Reis Bey otele uğramıyor demedim mi? Yalan söylüyorsunuz. Reis Bey biraz önce otele girerken gördüm. Yalan söyleyen falan yok. Reis Bey uzun zamandır görünmüyordu. Bugün nasılsa geleceği tuttu. Hep birden üstüne şişmeyin adamı. O... Benim gözümün nuru, suçsuz evladımı asın da, sonra üstüne üşüşmeyelim, öyle mi? Aa, ay, ay, siz suçsuz yere asılan nişan taşı cinayetini. Dadı Süt annesi. Hiç de dadıya benzemiyor, adeta hanefi. 40 yıl önce küçükken yanlarını alıp büyüttükleri, öğrettikleri, yetiştirdikleri ve oğullarını teslim ettikleri emektar. Artık olan olmuş. Reis beyden ne istiyorsun hala? Yüzünü görmek istiyorum onun. Günü ışığına çıkarabildiği yüzünü görmek istiyorum. Yüzüne tükürmek istiyorum. Hanım hanım seni kim bırakır reis beyin yüzüne tükürme. Geldiğine iyi ettin. Ben de seni arıyordum. Ne yapacaktın beni? Beni affetmeni isteyecektim. <gülüyor> Eğer ben seni affedersem... Yeryüzünde suçu affedilmedik insan kalmaz Yeryüzünde suçu bağışlanmadık insan kalmaması için beni affet Gözlerime kulaklarıma inanamıyorum Sen o reis misin? O adamım ama o reis değilim Yoksa bu kendini kurtarmak için bulduğun son numara mı? Eğer böyle bir numara varsa bana öğret kurtulayım Allah ısmarladık Hiçbir şey yapmadan Hiçbir şey söylemeden gidiyorum keşke gelmeseydim. Masum evladım için döktüğüm gözyaşlarımı kirlettim. Dadı dur. Sana bir sözüm var. Beni affetmeden mi gidiyorsun? Allah affetsin. Onun affı seninkiyle belli olacak. Ben de öyle bir kuvvet yok. Sen astırdığım ve beni her gün ipe çeken masumun en yakınısın. Beni onun ruhu için bir dakika bekle. Kabul edersen beraber çıkarız. Ee, Siz de e, istediğiniz kağıdı imzaladım bakın burada onun yerine e, bir de özel not defterimi vereyim hüküm sırasında oğlun hakkındaki özel görüşlerim burada yazılı bu defteri yargıtaya gönderip kararın düzeltilmesini isteyin umarım başarırsınız buyurun notlarda oğlunun esrar satıcısı olduğuna dair en küçük bir delil bulamadığımı söylüyorum. Aman Allah. Im. Vicdanınız nasıl el verdi? Bu vicdansız adamın notunu gönderin Yargıtay'a... Kararı bozmaları gerekir. Siz bir melek olmuşsunuz. Ha, not defterinin son sayfasında sizin için yazdığım bir not var. Emeklilik ikramiyenizi bize mi bırakıyorsunuz? Ben size yüksek sesle okuyup etrafa ilan edin demedim. Biz buna layık mıyız? Allah sizden razı olsun reis bey. Hayret şu taş yürekli dadıya. Siz benim bütün sülaleme astırmış, soyumu sopumu kurutmuş olsaydınız da şu son halinizi görseydim yine sizi bağışlardım. Bağışla kızım. Bari sen bağışla. E, ben de bir hakkınız yok ki bağışlayayım. Bu dünyada üzerimde hakkı olmayan tek insan göremiyorum. Ailem benim suçumu bağışlamadığı için bu yola düştüm. Onlar da bağışla. Siz de bağışlayın kızım. Ben bütün insanlıktan tiksiniyorum. Bu dünyada affedebileceğim tek insan göremiyorum. Affı anlayınca kendinizden başka herkesi hoş göreceksiniz. Hayır hiç kimseyi hoş göremem. Biz bütün düşmüşler evlerimizin, cemiyetlerimizin kurbanlarıyız. Sonra da yine onların hışmına uğruyoruz. Bakın bana şu lise mezunu kıza beni böyle mi görmeliydiniz? Bir de şu zavallılara bakın. İşte size iki basit örnek. Biri evinden kaçan kızını kah lanet okuyarak kah gözyaşı dökerek arıyor. Öteki de traktörden düşüp perşli kızına şifa bulduğu için seviniyor. Sormalı sen kızını hangi neden yüzünden evden kaçırdın? Ben şey... Cevap veremiyorsun değil mi? Ya sen ortalık ağırmadan traktörde masum kızını çalıştırmanın dehşetini hiç duymadın mı? Ya büyük şehirlerin çocukları, kızları, babaları, anneleri. Doğrusu ne şimdi? Babalar mı çocuklarını bağışlamalı, çocuklar mı babalarını? Galiba en doğrusu çocukların babalarını asla affetmemesi. Reis Bey, beni bu yola itecek her ortamı hazırladıktan sonra... ...düştüğüm için babam kovdu evden. Affetmiyorum. İşte bu halinizle affedebiliyor musunuz? Marifet onda. Aynı marifet babanıza da düşüyor. Baş aşağı bir cemiyeti baş yukarı edecek kudret... ...her tarafın birbirini affetmesinde. Ben de mi affetmeliyim? Kızımın terbiyesinde benim hiç suçum yok. Kaçan o. Sen de affetmelisin. Dönmesi için de affettiğini bildirmelisin. Ya ben? Sana gelince affetmeyeceğin sadece kendin. Seni affedecek olanlar affetmekten bile habersiz. Hepimiz birbirimizi affetmeliyiz Dağları kaydıran bir zelzele olurken Birbirine sarılmış çocukların haline dönmeli değil miyiz Nedir bu zelzele arasında birbirimizin saçını yolduğumuz Ciğerini söktüğümüz Fikrimi değiştirdim reis bey Çıkalım Yakınlarda bir tanıdığımın evi var Orada konuşabiliriz Teşekkür ederim dadı Geliyorum Hey babalık. Kaldır başını. Şafak söküyor. Tıpkı çocuğu astırdığım günün şafağı. <gülüyor> o da burada. Hem de şu oturduğun bank üzerinde kaç şafak seyretti. Onun çile mirasçısı şimdi benim. Sen onun gibi kumar oynamıyorsun. Uyuşturucu kullanmıyorsun. Nasıl mirasçısı olabilirsin? Sabaha kadar bu akrep yuvasında tıkılıp kalmaktan amacın nedir? Amacım akreplerle halleşmek, onları okşamak. Ne çıkacak bundan? Yumuşayacaklar. Ağlamayı öğrenecekler. <gülüyor> Akrepler ağlamayı öğrenecekler ha. <gülüyor> Gülmeyi desen neyse. Ağlamayı öğrenecek. Taş öğrenir de ağlamayı akrep öğrenmez mi? Neredeymiş ağlayan taş? Karşında ben. <gülüyor> Senin bu akıl almaz halini hoş görüyorlar ama belli olmaz. Yarın mahkum ettiklerinden biri çıkıp gelir seni benzetir burada. Öyle kaybedenlere para vermen, arkalarına düşmen seni kurtarmaz. Onlar affetmeyi bilir, biz bilmeyiz. Biliyor musun? Demin saatini çıkarıp verdiğin katil saati renk koyup benden 500 lira aldı. Şimdi 600 lira verip bunu benden alacağına, sana geri vereceğine inanıyor musun? Kendi bilir. Halbuki ben satarsam 2000 lira alırım. Binini de sana veririm, istemem. Sen ne tuhaf adamsın ya. Bir zamanlar sertliğinden karşıda nefes alamazdık. Bak ne kadar yumuşadın. Nerelere kadar düştün. Sana acıyorlar. Yoksa sen... Acımazsaydılar. Acımazsaydılar boynuna ip takıp mahalle mahalle gezdirirlerdi. İyi ederlerdi. Sayende çok tuhaf adamsın. Razı olmayacağın şey yok. Tek biz yolumuzdan dönelim. Hadi bir vaaz ver de dinleyelim. Kürsüsüz cemaatsiz vaaz olur mu? Şu üç bankı yan yana getirip üstüne bir iskemle koyduk mu... Al sana kürsü. Cemaate gelince... Bağzı duyan, parası biten, ciğeri yanan, içi burkulan... ...hepsi sökün eder, dinler. Sen başla öyle. Geçen akşam içerideki kumar masasına çıkışını unuttun mu? Coşmuştum o vakit. Ee, yine coşarsın. İşte kürsü. Hey, bu da ne? Reis Bey'in utuk çekecek. Ha, i̇yi ki geldin. Paraları kaybettik. Nasıl kurtaracağız saat yarına kadar? Borcunu ben verir kurtarırım. Akşam da saati senden bir kez daha alıp... ...yine bana tokaylar İstediğini yapsın ne önemi var Sen ne baba adamsın Reis bey Babamdan görmediğimi senden görüyorum Öyleyse sözlerime katlan Ne dersem yap Emret boynum kıldan ince Hadi Reis bey başla vağzına Başlıyorum merak etme O kadar özenerek kurduğun kürsüye de çıkayım istersen <gülüyor> Keyfim bilir Şimdilik yerim iyi Çocuklar insana acıyın Kendinizden başka kimseye suç aramayın. Eğer biri ciğerlerinizi söküp götürmeye geliyorsa ciğerlerinizi muayeneden geçirin. Ne suçu var diye. Sen bu akşam kumarda 500 lira kaybettin. Düşün. Bu parada ne kadar insan ve emek hakkı var. Bir hastanede olası insanın acısını dindirecek ilaç parası. Bayram sabahı bilmem kaç öksüzün yüzünü güldürecek ayakkabı bedeli. Gürült etmeyi çekin şöyle. Çocuklar, çocuklar Bütün bu hak sahiplerine acıyın Bütün bu emeklere içi sızlayanı Parasını nasıl bir zara teslim eden Düşünmeye, kurcalamaya gerek yok çocuklar Acımak düşünmektir Acımak bulmaktır Acıyın yeter Doğru söylüyor Resmi Can taşıyan, yüreğe atan her canlıya acıyın Ağzından kemiğini çaldıran köpeğe, her parçası ayrı ayrı kıvrılan solucana, tabanı yanan çakala. Hepsinin üstünde insana, buruş buruş beyni, alnı ve göz gözyaşı döken insana acıyım. Hey ne olur nereye? Ne evet. Kumana paydos, kaldırın oyunu namussuzlar. Evet. Yakalın perşi duranı. Efe'yi coşturduk. Konuş baba sen ne dersen o olacak Sevgili oğlum Sendeki merhameteti kimse de görmedim Şu içinin gizli tarafını dışarıya çıkarabiliyor musun Bütün mesele onda Ben sineye bile kıyamam Mecbur kaldım da öldürdüm Nasıl öldürürsün Ağlayanlardan olmak dururken Ağlatanlardan olmak reva mı Boşver reis bey bu akşamki bağız değil dramcılık sen git de bir tiyatroya kaydol <gülüyor> Fena mı ben de locadan bakanlara değil size kesiyorum Kesiyorsun ama usturanın kör yüzüyle kesiyorsun Kendinize gelinip hepsiz Sen de ağzını açayım deme bırak reis bey istediği gibi konuşsun Sen, sen meydanı boş buldun bu akşam reis beyin laflarından bir şey anlıyor musun sanki Anlıyorum Öyleyse baş başa konuşun <gülüyor> Ver bana bıçağını Buyur reis bey Sen de ver hadi ver Herkes versin bıçaklarını Çıkarın bıçaklarınızı teslim edin reis beye Şimdi Şöyle karşımda halka olun bakalım <gülüyor> Çocuklar bu kürsüyü benimle alay etmek için hazırlayanın eline sağlık. Eski reise yeni kürsü. Şimdi size öyle bir teklifte bulunacağım ki... ...bu ancak böyle tepenizden bakan bir yere çıkmakla olabilir. Var mısınız teklifime? Varız reis bey. Çocuklar bir çete kuracağız. Evet çete. Reisiniz de ben olacağım. Bana bak. Senin hastaneden aldığın tecil bitmek üzere değil mi? Üç gün kaldı. Gününde git teslim ol. Birkaç hafta sonra da infaz hakkını kullan. Hapisten çık bize katıl. Çeteye gelelim reis bey. Bu çete bir dernektir. Cemiyetler kanununa göre kurulacaktır. Ve oh, ne kadar kanun dışı iş yapan varsa herkese kapılarını açacaktır. Eee nasıl dernek bu böyle? Acıyanlar, acıyanlar ve acınanlar derneği. Zaten ikisi de bir. Acımalıyız ki acınalım. Pekala anlıyoruz. Anlamasak da anlıyoruz. Onun için söylüyorum. Anlamadan sezmeniz... ...bilmeden duymanız... ...görmeden kapılmanız için söylüyorum. Kim anlamış ki siz anlayacaksınız. Onun için üniversite kürsüsünde değil... ...kumarhanede konuşuyorum. Öğret Reis Bey. Gidin. Akşamları yamru yumru evlerin sıralandığı... ...kuytu mahallelerde dolaşın. Basıldık! <Gülüyor> Heroini üstümde yakalatırsam yandım. En iyisi çaktırmadan reis beyin cebine atmak. Onu aramazlar nasıl olsa. Eller <Gülüyor> İhtiyar kurt. Sen de çetenin reisisin galiba. Evet. Ne derler sana? Bana reis bey derler İn bakalım reislik kürsüsünden Şöyle sağa dizilin Arayın üstlerini İhtiyarın üzerini ben arayacağım Siz zahmet etmeyin Ben üstümdekileri çıkarayım Bıçak sustalı Saldırma sustalı Falta tabanca Vay canına İhtiyar kurda bak Başka ne var üstünde İşinize yarayacak bir şey yok Bir de ben bakayım bu da ne? Eroin bu. Uzat bakalım ellerini reis bey. Hayrola? Üç gün önce mi geliyorsun? Bizse senin ancak yakalanarak getirileceğini sanıyorduk. Kendim geldim müdür be. Ha, peki neden üç gün önce geliyorsun? Cezaevine dönüş yaklaştıkça sıkıntı ha. da yaklaşıyor. Ha. Bir an önce döneyim de tahliye hakkımı kazanayım dedim. Ha. Şu iyi halden tahliye değil mi? Bakalım iyi not alabilecek misin? Sayenizde alırım. Seni yine beşinci kısma veriyorum. Koğuşu idare edeceksin. Dikkat et. Efeli'ye paydos. En küçük bir şeyi duymayayım. Hela duvarlarına kadar her taşın not alınıp bana rapor edildiğini bilirsin. Hak etmeyeyim 5. kısımda her çeşit tutuklu ve hükümlü var. Adem babalardan milyonerlere kadar. Adamına göre ustaca idare etmelisin, değil mi? Hele şu şu meşhur Reis Bey var ya. E, evet biliyorum. Nereden biliyorsun? Şey gazetede okudum. He, işte o 8 sütuna veriyor gazeteler. Belki de o da gelir 5. kısma. Dikkatli olmak lazım. Tutuklanmış mı? Bilmiyorum canım herhalde tutuklanır. Senin reis beyle ne ilgin var? Kurcana sebep ne? Hiç efendim ne olabilir ki? Yoksa onunla tanışabilmek için mi üç gün önce geldin? <gülüyor> Aman efendim. Gözünü dört aç. Her şeyin haberini saniyesi saniyesine almalıyım. Yeri köstebek gibi oyacak. Hiçbir yerde zula bırakmayacaksın. Hadi bakayım göreyim seni. Peki efendim. İyi gider sen bir ayak almaz çıkarsın. Üç hafta sonra bildiririz bakanlığa. Düşün tam üç yıl kazanacaksın. Teşekkür ederim. <gülüyor> tamam. Götürün. Emreden. Kimse de saç görmeyeceğim. Sıfır numarayla bütün saçlar kesilecek. Başta seninki. 6 ay içinde iyi büyütmüşsün saçlarını. Hem de modadan. He? Estağfurullah efendim. Tamam. Seninkileri acıdım. Madem ki yakında çıkıyorsun seninki kalsın. <gülüyor> Eksik olmayın. Hadi bakalım şimdi koğuşa. <gülüyor> Nedir çektiğimiz bu yarı delilerden. Akıl hastanesine göndeririz, almazlar. Tahliye ederiz, akşama yine damlarlar. Başımızın belaları. Gir. Safa geldiniz reis bey. Ne ha? buyurmuyor musunuz cevap vermeye? Kim getirdi sana? İki sivil memur. Hı, neredir? Koridorda imza bekliyorlar. Al götür. Kumarhanede yakalanan... ...üstünde beş bıçak... ...bir tabanca... ...seksen gram eroin çıkan... Bir, zam ...bir zamanların ahlak kanun prensip koruyucusu... ...Reis Bey. Oh heybet... ...adalet dolu sesinizi... ...çıkarmayacak mısınız Reis Bey? Evrakı getirdim ben. Gittiler mi? Gittiler. Sen çıkabilirsin. Evet. Hatırlıyor musunuz? İdamına hükmettiğiniz masumu astırdığınız gece bana... ...onu susturmak... ...terbiyesiz diye paylamak küçüklüktür demiştiniz. Sırtımdaki hapishane müdürü zırhını adi bulmuştunuz. Ama şimdi... O müdürün emir ve koruması altındasınız. Merak etmeyin, hakkınızda aynen sizin eski prensiplerinize uygun olarak en merhametsiz kanun ölçülerinden başka bir şey uygulanmayacaktır. Sanık, yüzüme bak, kumarhanede ne yaptığını söyle. Sorunuza cevap vermek isterdim. Ver öyleyse. Veremem. Neden veremez misin bakalım? Çünkü kanunun makamınıza tanıdığı yetkiler. ...size böyle bir soru sorma hakkını vermiyor. Ha. Kimdeymiş bakalım bu yetki? Poliste, savcıda, hakimde. Kimin kimsen bir bildiğin sana sahip çıkacak biri yok mu? Kimsem yok. Eğer bu kadar sert, dikenli, ısırgan gibi el yakan bir insan olmasaydım... ...çoktan evlenmiş olurdu. Şimdi boyunca çocukların olurdu. Doğru. Ha. Eğer yetki çerçevemin içindeyse sana bir soru sorabilir miyim? Sorunuzu bilmeden bir şey söyleyemem. Otur, otur şuraya da öyle Otur 25 bin liralık ikramiyeni Oğlunu haksız yere mahkum ettiğin bir kadına vermişsin Gazeteler günlerce yazdı durdu Söyle bakalım, akşi mı bu? Değil Ya ne işi? Kalp işi Sen kalp nedir bilir misin? Yeni yeni öğrenmeye çalışıyorum Paranı suyanı sokağa atarsın, metreksiz kalırsın. Sonra eroin ticaretine kalkar, zindana düşer. Adem yemeğine muhtaç olursun. Bu mu kalp işi? Kalp işi değil bu, akışı. Ben senin yerinde olsam... ...hakimden akıl hastanesine sevkimi isterdim. Dışarıyla haberleşmek yasak. Seni görmek isteyecek gazetecilere de çıkmayacaksın. Seni çağırtsam bile gelmeyeceksin. Anlıyor musun beni? Çok iyi anlıyorum, teşekkür ederim. Artık koğuşuma gidebilir miyim? Bu sandalyeyi... ...hatırlıyor musun? Hayır, niye? Masum çocuğu... ...sırtına idam gömleği giydirdikten sonra... ...oturttuğun sandalye bu. Öyle mi? Gardiyan! Sana beşinci kısma götür. Giderken berbere doğrayın. Ama saçı yok ki efendim. Tepesi çıplak ama... ...etrafında biraz saçı var... ...sıfır numarayla tıraş etsinler. İstisna yapmadığımız belli olsun. Mutlaka gerekli mi? Mutlaka gerekli. Emir, prensip. Siz benden daha iyi bilirsiniz Reis Bey. Saçı olmayan bir adamın saçı kesilir mi? İdam mahkumu bence... ...infazdan önce ölse de... ...ipi çekilmelidir. Bunun için mümkün olsa önce kafana saç eker... ...sonra keserdim. Götürün. Gel. Efendim müdürüyen kapısında yaşlıca bir kadın tepinik duruyor. Kapının önü kalabalık mı peki? Kalabalık. Bir sürü gazeteci. Ee, kimmiş bu kadın? Sen tanıyor musun? Evet. İdam edilen çocuğun tadısı. Sık sık gelir giderdi. Neden geldiğini anlıyorum. Ne dersiniz Reis Bey? Kabul ederseniz çok sevinirim. Ben de sevinirim. Sana ne yapacağını çok merak ediyorum. Git kimseye belli etmeden seni müdürüyetten istiyorlar da Kadını al getir. Eğiz Bey Kadını niçin kabul ettiğimi anlıyor musunuz Evet Ya şimdi gelir ve sana hakaret ederse Etsin haklıdır Peki bu hakaretlerin altında kalır mısın Kalırım Alnının damarı çatlamış senin Her hakareti bağışlar mısın Bağışlarım Sizinkileri bağışladığım gibi Benimkileri bağışlamayıp da ne yapacaktın Hiç her şey içimde olup bitecek Çocuğunu astırdığın kadın gelsin de sana ne mal olduğunu söylesin. Reis bey, Reis bey, canımdan sevgili evladımın acısından sonra seni bu halde mi görecektim? Evladımın acısından daha büyük bir acı bu. Ağlama Dada. Beni bu hale onun acısı düşürdü. Seninle ikimiz bir olduk. Kısmesi artık birbirimizden ayrılmayız. Halimize karşılıklı ağlarız. Sana bir yatak getirdim. Yatar mısın? Dantelli yastık, işlemeli yorgan. Hepsi yer yerinde mi? Nereden biliyorsun? Ondan. Yatar mısın? Yatar mısın ne demek? Ancak onun içinde yaşayabilirim. Bana nasıl bir dünya getirdin Dadı? Havası tükenen dünyama karşılık yepyeni bir dünya. Bana hayat getirdin. Başka bir eksiğim var mı? Paran yoksa bırakayım. Her şeyim tamam. Altıma onun yatağı, üstüme dantelli yorganı serildikten sonra ne eksiğim olabilir? Her şeyim tamam ...sessizlik sağlanmazsa mahkemeyi tatil ederim. Bu tezi açıklayınız. Açıklayayım hakim bey. Merhamet... ...sözlükten bir kelime. Onu öğretmek. insanlara acıyı belletmek. Bütün cemiyeti... ...bir acıma ve bağışlama zemininde toplamak. Devam edin. İnsanda kötülük iktidarını... ...döve döve sağlamlaştırmak yerine... Ohluya ohluya yumuşatmak İnsanı kötülüğe iktidarsız kılmak Buna bir hayal gözüyle mi bakıyorsun? Kas katı bir gerçek gözüyle bakıyorum Gerçek mi? Açıklayınız lütfen Sürekli fedakarlık Durmadan frey isteyen bir gerçek Fakat uğrunda kaybedildikçe Kazancının büyüklüğünü gösteren Yalanı meydana çıktıkça Doğruluğu sağlamlaşan bir gerçek Ben bu gerçeğe kurbanım Şu halde Kanun, ceza ölçüsü Hak ve adalet dağıtımı gereksiz. Öyle mi? Öyle değil. Bunlar doktorun çare kalmayınca... ...bütün bir uzvu budamaya mecbur kalması gibi tedbirler. Böyle bilerek ona göre kanun... ...ona göre mahkeme... ...ona göre ceza ölçüsü... ...hak ve adalet dağıtımı... ...ona göre aile ve cemiyet terbiyesi. Söz savcı da. Buyurun. Efendim... Sanık bir zamanlar yüksek makamınızı işgal etmiş ve kanun ölçülerindeki acımasızlığıyla tanınmış bir insandır. Bu yüce makam ve şahsiyetten ipten kazıktan kurtulma kişiler karşısında eroin çetesi kurmaya kadar düşen bir insanın şimdi karşınızda kurtarıcı edasıyla felsefe dersi vermeye kalkması ayrı bir utanmazlıktır. Mahkemeye kanaat gelmesi bakımından bu kadarının yeterli görülmesini ve esasa geçirilmesini dilerim. Şiddetle reddediyoruz. ...savcı mahkemenin hak ve yetkilerini... ...kısıtlamak istercesine davranıyor. Avukat izin almadan konuşmasın lütfen. Devam edin şimdi. Eğer mahkeme sanığın... ...sanık sanılan... ...büyük şahsiyetin fikirlerini... ...inanışlarını... ...bu inanışlardaki samimiyet derecesini... ...sonuna kadar inceleyecek olursa... ...onun orada ne aradığını... ...neye çalıştığını ve bu yolda... ...neleri göz aldığını daha iyi anlayacaktır. Şimdi siz bütün dünyanın kanunun ve hakim kürsüsünün hakkını tam olarak verdikten sonra insandaki gizli ruh hallerine iç hakikate eğilen, onu arayan onu aramanın işkenceli hayatını yaşayan bir kahraman karşısında olduğunu söylemek istiyorsunuz. Öyle mi? tamam öyle. Yepyeni bir fikir ve kahraman başkanı bulunduğum baro şu anda bu yepyeni adalet kahramanını azizleştirmek için bir formül ararken o yükselişini ...ağır ceza makamından yuvarlanıp en hakir sanık sandalyesine düşmekle belirtiyor. Kumarhanede ne işiniz olduğu konusuna geliniz. Kumarhaneye gidişim ve orada cebimde 80 gram eroinle yakalanışım... ...kanuna güven verici bir şekilde açıklanamaz. Kimseyi de cebime 80 gram eroin koydu diye suçlayamam. Gayet mahcup ve ümitsiz bir şiveyle söyleyebileceğim tek şey, benim bu hareketin ne nispette yapabileceğimin takdirini istemek. Dünyada gelmiş geçmiş cinayetlerin en büyüğü olan azametli hak fermanı ile astırdığım çocuğun arkasından böyle konuşmayın. Yalvarırım böyle konuşmayın reis bey. Üzerime çullanan vicdan azabı beni böyle konuşturuyordu. Karşılıklı konuşmayın lütfen. Devam edin. ...tesellimi kurbanımın muhitinde arayışım... ...kumarhaneye dadanışım... ...en vahşi kalpleri eşeleyip... ...oralarda gömülü gizli kıvılcımları bulmaya davranışım... ...merhamet tezim, af görüşüm... ...dağları eritecek kudrette olsa da... ...kanunun kılını bile kıpırdatamaz. Bunu takdir ediyorum. Bu konuda tamamen haklısınız. Size katılıyorum. Bu şekilde bir savunma... ...kanunun kılını bile kıpırdatamaz. Buyurun. Eğer... ...dinlenen şahitler dilleri döndüğü kadar af ve merhamet davasının ortaya çıkmasına sebep olmasalardı... ...bu konuyu hiç açmayacak, bu noktadan özür aradığım hissini vermeyecektim. Olan oldu. Savcının ifadesiyle bu edebiyat esnaflığına yol açıldı. Yalnız kendilerine tek bir karşılıkta bulunmak isterim. Elbette. Buyurun sizi dinliyoruz. Benim durumuma karşı benden naklettikleri söz... ...kelimesi kelimesine benimdir. Ama... ...bugün karşınızda olan sanığın değil... ...dünkü Reis Bey'in sözüdür. Eğer beni... ...benim eski anlayış ve usulümle mahkum ettireceklerse... ...ben zaten onun mahkumuyum. Ayrıca hükme değmez. Yok eğer... ...beni bugünkü halim için gördüklerini iddia ediyorlarsa... ...ona da taşıdıkları göz yetmez... O çocuk bana mahkemede... Hangi çocuktan söz ediyorsunuz? Masum olduğu halde idam hükmünü kestiğim çocuktan. Devam ediniz. Evet. O çocuk bana mahkemede bu dünya dört köşe değildir reis bey demişti. Ne acıdır ki şimdi savcı da beni benim o günkü gözümle dört köşe bir yavanlık içinde görüyor. Ne söyleyebilirim ki? ...sizin en kalpsiz ölçülerle çocuğu adım adım dar ağacına sürüklediğiniz anlarda... ...hatta idam sehpasının dibinde... ...ben sizin merhametsizliğinizden tiksinti ve çocuğa karşı merhamet doluydum. Biliyorum. Şimdi bana merhamet duymamakta haklısınız. Artık sizin işiniz hükmetmek... ...benimki de affetmek olacak. Mahkemeyi mi affediyorsunuz? Affedilmekten korkan mı var... Lütfen, lütfen sanığa sorulsun. Kumarhanede sanığın cebine... ...eroini bir başkası atmış olsa... ...yapan da adaletin eline geçmiş olsa... ...kendi hesabına bağışlar mı suçunu? Hemen bağışlarım. Hem de suçu kendime yakıştırarak. Benim ciğerim eroin deposu. Cebime birkaç gram eroin atmışlar... ...ne çıkar? Sanığın kendi aleyhindeki beyanını... ...reddetmek zorundayız. Demin teker teker huzura çıkıp... ...şahitlik eden... ...ve şu anda karşınızda sıralı duran serseri takımı arasındadır suçlu. Bıçakları ve tabancayı Reis Bey'in kumarhanede doğru yolu göstermek amacıyla topladığını... ...kimliklerini ortaya koymadan söylediler. Ancak eroyuna ait hiçbir ipucu vermediler. Bilmiyoruz dediler. Her şey apaçık ortada. Neden hala ısrarla bu konu üzerinde duruyorsunuz? Biraz sonra talep edeceğim konuda izniniz olursa her şey ortaya çıkacaktır. Nedir talebiniz? Bu tiplerin yalancı şahitlikten ve izinsiz silah taşımaktan haklarında takibat açılmasını ve bu vesileyle eroin işinden sorguya çekilmelerini talep ediyorum. Müvekkilimin tahkikatın genişletilmesine gerek olmadığı yolundaki isteği de bu bakımdan reddedilmelidir. Sanık, isteğinize aykırı olan bu görüşe ne dersiniz? Asla derim, asla. Bu zavallılar hakkında takibata gerek yoktur. Ortada ne yalancı şahit var ne de izinsiz silah taşıyan. Benim fert fert silahları onlardan topladığıma dair bir ifadem olmadı. Kimseye suç yükleyemem ve benim hesabıma yüklenmesine razı olamam. Hakimlikteki görüşüme zıt olarak bugün anlıyorum ki define arar gibi suçlu aranmaz. Yani siz suçlu suçunu itiraf etmezse kanunun onu cezalandırmaması gerektiğini mi söylüyorsunuz? Bu tamamıyla benim şahsi görüşümdür. Hakim hiçbir zaman suç alıp satan ve cirosiyle öğünen bir borsa simsarı değildir. Belki ideal bir cemiyette işsiz bir Fenerbekçisi... Mahkeme üyelerine da karşı daha saygılı olmaya davet ederim sizi. Söylediklerimde kimseye hedef almış değilim. Ben sadece ideal olanı bulmaya çalışıyorum. <Gülüyor> Neyse kaldığınız yerden devam edin. Zaten silah işinin ne önemi var ki şahitlik edenlerin bu noktadan kıstırılmaları isteniyor. Bütün mesele eroinde. O konuda da kimsenin bilgisi yok. Ben de bilmediğimi söylüyorum... ...ama cebim biliyor. Bu durumda cebimle aynı bilgiye sahip biri olabilir. Beni dinlerken... ...vicdanı tutuşan... ...ve bilgisizliğime acıyan biri varsa... ...benim hesabıma mutlaka... ...bağışlanacağını... ...fakat kanun hesabına mutlaka... ...kıstırılacağını bilerek... ...kendiliğinden ortaya çıksın. Mahkeme bir deney laboratuvarı değildir. Ancak bu noktada... Tecrübeyle kanuni takdir hakkının gereği birleşiyor. Buyursunlar, yapamazlarsa hem tezleri masal... ...hem kendileri sahtekar, hem de suçları sabittir. Bu ne acındırıcı mantık? Beni bir an masum farz edebilir misiniz? <gülüyor> farz edelim. Farz etmek de ne demek? Her sanığı suçu sabit oluncaya kadar... ...masum kabul etmeye mecbur değil misiniz? Hangi masum, masumluğunu ispat için... ...suçluyu bulmakla mükellef tutulabilir... Hangi cinayet zanlısına... ...katil sen değilsen olanı bul... ...ve kurtul denilebilir? Ya suçluyu bulmakla doğrudan görevli... ...savcı beyin durumu? Ne varmış benim durumumda? Kastettiğim şahsınız değil... ...makamınızdır. Sonra en acıklısı... ...benim af ve merhamet tezimin... ...suçluyu bulmakla ne ilgisi var? Af ve merhamet... ...bir dedektiflik kuralı mıdır? Suçluyu tutmak için bir öksemi. Yoksa başta yine... ...savcı olmak üzere... ...her suçlunun arkasından gelen... ...sıcacık bir anne kucağı mı? Bir örtü mü? Artık kelime oyunu ve mantık okkabazlığında... ...mahkemeye bir sirk havası üflendiğini söyleyebiliriz. Biz ona durduğu yerde suç yüklemiyoruz ki... ...suçunun delilini... ...elle tutulur, gözle görülür bir şekilde... ...ceketinin cebinde bulduk. Beni istedikleri gibi çürütebilirler. Yardımcıları. Fakat tezimi çürütmeye kalkmalarını... ...anneden aziz bir manaya karşı cinayet sayarım. Şimdi beni manevi anne katilliğiyle suçlayan bu korkunç karakterin... ...evet vaktiyle yine savcısı olarak yanında çalıştığım bu korkunç karakterin... ...yine anne katili zanlısı masum çocuğu sehpaya gönderirken... ...demin işaret ettiği gibi kanuna, vicdana, her şeye zıt tavrını hatırlıyorum da... ...karşınızda oynanan rolü adlandıracak kelime bulamıyorum. Merhametten bahsediliyor öyle mi? Merhamet ekmek olsa da bütün aç insanlığa dilim dilim dağıtılsa payına hiçbir şey düşmeyecek olan lanetli budur. Teşekkür ederim savcı bey. Sanık cevap veriniz. İşte bu noktada muhterem savcı ile aramda hiçbir görüş ve anlayış farkı yok. Dost doğru görüyorlar. Nefsimi hırpalamakta ben bile bu sözlerden daha parlağını bulamazdım. Lütfettiler. ...herkesin nefsini lanetlemesi ve dışarıdan gelecek... ...lanetlemelere katlanması hesabına da... ...benim af ve merhamet görüşüme uygun konuştular. Adeta tezimi ispat eden bir yardımcı unsur... ...nefsimin vekili görevini üstlendiler. Yani siz herkesi bağışlamaya... ...her şeyi merhamete layık görmeye ne kadar hazırsanız... ...kendinizi bu kanunun tek istisnası kabul etmeye de bağlısınız. Söylemek istediğiniz bu mu? İyi anlamışsınız. Yalnız inandığım davanın yanında... ...bir an önce şahsımı da temize çıkarır gibi göründüğüm için af dilerim. Sizin anlayışınıza göre her fert başucuna suçlu benim, herkes suçsuz lefasını asmalıdır ama... ...kendisi dururken başka kimse de bu levhayı aramamalıdır öyle değil mi? Aynen öyle. Özellikle bende herkesin kesinlikle suçsuz olduğu ve nefsini kesinlikle suçsuz bilmesi gerektiği kanaati... ...şahsıma ne yapsalar değişmez. Ben acıma duygularının bu türlü dışına çıkmış bir lanetliyim. Keşke tüm insanlar senin gibi olsa. Riz Bey... Bir daha müdahale ederse kadını salondan çıkarın. Çok, çok Siz devam edin lütfen. Bana sorarsanız... ...savcı adam öldürürken okşar... ...bense okşarken öldürürüm. İnsanın kendisinde temiz... ...başkasında pis gördüğü her iş... ...bende tersine dönmüştür. Düşünün... ...acınamaz olmakla nerelere ulaştım ben? Benim böyle olmam acımanın değerini düşürmez. Yalnız bana acımanın değerini düşürür. Bana kimse acımasın. <gülüyor> Keşke herkes sizin gibi olursa reis bey. <gülüyor> Evet Amerika'da bir cinayet işlense de dünya çapında bir ses bütün insanlığa sorsa katil kim? Benim diye bağırabilir misiniz? Evet bağırırım. Soğuk kış gecelerinde köprü altında yatanların vebali benim boynumda gömleğimin yakasında. Ben ne yaptım? ...uykuda, baygınlıkta, annemin karnında, babamın kanında... ...hangi cinayeti işledim, hangi mukaddesi kirlettim ki... ...kendimi gelmiş geçmiş bütün felaketlerin tek sorumlusu görüyorum. Beni görünce havalanan serçe, kaçırılan göz, çekilen perde... buruşan surat bana beni hatırlatıyor. Bir de kalkmış belki benden birine, ondan ötekine geçer... ...bir merhamet yangını çıkar, bütün ülkeyi sarar diye tımarhanelik bir hayalin peşine düşmüş gidiyorum. Evet. Öldürdüğüm kanun emanetini yağlı ip diye boynuna geçirip boğduğum masumun hayali beni oraya sürüklüyor. İşe oradan başlatıyor. Reis beyefendi, ceketim benimdir. Cep ceketime aittir. Eroin de o cebin malıdır. Ben suçluyum. Bana acımak ...merhamete anlamını kaybettirmektir. Bana acımayınız ki... ...benden sonra acıyabilirsiniz. Ben koydum. Değişmeyin cebine heroini ben koydum. Suçlu benim. Yaklaşın. Yalan söylüyor muhterem hakimler. Beni seven tek insan o. Oğlumdan da yakın. Babasını kurtarmak için yalan söylüyor. Başka çare bulamıyor. Suçu yalandan üstüne aldığına... ...kesinlikle inanınız ve ona affediniz... Zindanda başımın altında kanını içtiğim masumun dantelli yastığı var. Üstümde yine onun işlemeli yorganı. Bir de, bir de bu katilin her gece üstüme yorganı çeken ve alnımdaki teri silen merhametli parmakları. Bu çocuk kendini benim için feda ediyor. Asıl suçluyu istiyorsanız benim. Asıl suçlu benim. Siz kimsiniz? Reis Bey'in yakalandığı kumarhanenin garsonuyum Bildiklerinizi anlatın mahkemeye Benim eroin sattığımı herkes bilir Baskın olunca korkup Üzerimdeki eroin'i Reis Bey'in cebine attım Kötü bir niyetim yoktu Reis Bey'i aramazlar diye düşünmüştüm Cezam çekmeye razıyım <Gülüyor> Teslim oluyorum Çekmiş, yaşamayı öldürüyoruz Yağmurun Yalnız suyunu toplayabiliyoruz Ruhundan uzağız Halbuki Ne güzel isim koymuşlar ona Rahmet Bizim kızlar reis bey Siz devam edin Vakit o kadar geç mi oldu Çok geç reis bey bizim dönüş vaktimiz Sabah oluyor Bakın çok geçin arkasından nasıl bir çok erken başlıyor Rahmet için de aynı şey Zulmün de başında ve sonunda merhamet nöbet bekliyor. Otur kızım otur ve beni dinle. Sen de kızım. Ne diyordum? Ha, e, rahmet. Alem bu temel üzerinde. Eğer toprağa, tohuma hatta kire lekeye merhamet olmasaydı su olur muydu? Rengi merhamet, sesi merhamet. ...bırıltılı şırıltılı su. Siz sabaha kadar uyumadınız mı reis bey? Uyumadım kızım. Sabaha kadar suda kaynayan yengeç gibi... ...katibin karşısında ıslık çaldım durdum. Merhamet bestesi. Ah bu besteyi bir tutturabilsek... ...yakan bir şarkı hayret gırtlak yivlerine bir kazıyabilsek. Benim istediğim güneşin merkezindeki merhamet... Kuzuları da, yılanları da ısıtan merhamet. ısıtın, daha ısıtın. Yılan şimşekleşinceye kadar ısıtın. Reis Bey, bu fikirlerinizi kitap halinde yayınlamayı düşünüyor musunuz? Ben yazmayı değil, yaşamayı seviyorum. O çocuk bana buz çölünde yol alıyorsunuz dedi. İdam sehpası altında perdesi inen göz görmez mi? Hepimiz... Bütün insanlar buz çölünde yol alıyoruz. Güneş şehri arkamızda, karanlık beldesi önümüzde. Git gidebildiğin kadar. Ne güzel söyledin kızım. Aldığımız nefesler bile hançerden sipsivri kayalar şeklinde donuyor. Buz üstüne nakış nakış yonttuğumuz eserler... ...buzdanguları ile bizi büsbütün buzlaştırıyor. Bakarken gözle bıçaklıyoruz... Dinlerken kulakla boğuyoruz. Koklarken burunla zehirliyoruz. Damak kirletiyor, el solduruyor. Bütün bunların kanunlarını bilmiyoruz da... ...kanun çıkarmaya kalkıyoruz. Bir şey olmasın diye mi... ...olsun da yapılmasın diye mi? Adet yerini bulsun işte. Sen kaplanı besle büyüt sonra pençe atıyor diye... ...boynuna kemende dat, ipecek. Yazıktır, günahtır kaplana. Peki bütün bunlar merhametleri mi düzelecek? Merhamet hiçbir şeyin kendisi değildir. Su gibi, hava gibi, ateş gibi her şeyin temeli. Onu getirin kuracağı iklimde iyinin ölü bitkileri dirilsin. Kötünün de diri bitkileri ölsün. İşi fazla fikre kaptırmayalım. Savcı bey haklı. Merhametin bu kalası olmak... Merhametsiz olmaktan beter. Çocuk bana mühürlü kalbinizin bir gün açılmasını dilerim demişti. Duası kabul oldu işte. Kalbim bütün mühürlerinden yırtıldı. Yine mühürü istediğim gibi açılmıyor. Beş dakika uyusam merhametsiz uyanır. Yediğim yemeğin ilk lokmasında merhametli, son lokmasında merhametsiz oluyorum. Ne etsem? Nefsim arkamdan yetişip payını alıyor. Çocuk bana ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz demişti. Ağladıkça anlıyorum. Anladıkça ağlıyorum. Yine bana ruhum sizi bu dünyada ve ötelerde adım adım takip edecek demişti. Ölülerin dilinden anlayan varsa yalvarsın. Aman desin Reis Bey'i bırakma Elini onun kolundan çekme Onu götür Onu erdir Böyle gidiyor işte Gecenin birinden sabahın altısına kadar Hiç de fark etmedik Tevbi nereye saklamıştı? Meslek. Sırdı. Reis Bey de fark etmedi değil mi? Tabi fark etmedi Şimdi sen bu bandı Cemiyet Gazetesi'ne satsan ya para alırsın Arkasından koşuyorlar da reis beyden kelime alamıyorlar Reis bey işini bilir Bunları bırakın şimdi Konuşmalardan ne anladınız onu söyleyin Bana çok dokundu Bense merhamet lafından başka bir şey anlamadım Zaten her şey o lafın üzerinde ayol Bana müzik gibi geldi sözleri <gülüyor> Harika adam Cüceler memleketinde dev o Alışılmış lafların fikirlerin birkaç gök tepesinden bakıyor Yazık ki özlediği besteyi kendinden başka kimseye ezberletemeyecek. Seni bardan çıkmaya ikna etti diye mi? Sahi ne olacak bizim halimiz? Şimdilik otelde güzel güzel oturuyoruz. Azıcık kendimize geldik bekleyelim bakalım. <gülüyor> Üç gündür hanım hanımcık akşam yatıp sabah kalkmak da sizi adeta değiştirdi. ha. diye <gülüyor> <gülüyor> ah, ah. çekiyorsun emşirim? Hala bir haber yok kızımdan. E bu kadar bekledin bir kaç gün daha bekle Reis beyin tılsımlı ilanından da bir şey çıkmadı Gazetelerde onu suçlu bulmadığımı ve bulamayacağımı ilan ediyorum da yine görünmüyor Gelir gelir bekle ne tuhaf dünya bu Bu memleketine götürmek için İstanbul'da kaybolan kızını arar Bu da kızını iyi edip memleketine götürdükten sonra İstanbul'da kaybolsun gibilerden peşine takar yine getirir Ha reis bey kız ne isterse yap demeye getirmedi mi böyle demeye getirdi ama kızını traktörden düşürüp iyi sonra yine getir bu sefer şehirde düşür demeye getirmedi e ne yapaydım <gülüyor> tutturdu ille bir iki hafta İstanbul diye keşke İstanbul nedir görmese bilmeseydi burada insanı daha fena etmek için iyi ederler ha. nerede şimdi ne yapıyor sinema sinema geziyor sabah sabah. biraz dolaşayım dedi neden beraber gezmiyorsunuz Beni istemiyor yanında. O saf masum tavırlı kız. Merhametin ilk meyvası. İnanamıyorum bir türlü. Kafamı almıyor. Bu da kim? Kızım. Koş koş yetiş ardından. Benim reis beyin bir sihirbaz olduğuna inanasım geliyor. Adam kendine inanmış onun için de inandırıyor. O kadar ki neredeyse beni köye gönderip hamur yoğurtacak. Kendisi de beraber gelse neresi olsa giderim Ne iş olsa yaparım Bir yere gidemez o Gazeteler, ajanslar, radyolar hep onunla meşgul Avrupa gazeteleri bile Duyduğuma göre Avrupa'dan davetler geliyormuş He, Bakalım Bara başkanı ne karar verecek Dünden beri toplantı halindelermiş Ne olacak yani etki görevine mi dönecek Bu imkansız Bir kere emekliye ayrıldı Zaten kendi de kabul etmez Geliyor gölgesinden tanıdım Günaydın çocuklar. Günaydın. Az kızını arayan tüccarı... ...genç bir hanımla gördüm. Kızı mı? Evet. Biraz önce geldi ama içeriye giremedi. Çekindi herhalde. Adamın halini görseniz... ...kız gökten düşmüş sanki. İnsan sahip olduğu nimeti... ...tam elinden çıkarken anlıyor. Nemiz varsa... ...her an gittiğini ve yeniden... Giden ...geldiğini farz edip... Ona göre davranamaz mıyız? Seni de kızım... zinde de babam bekliyor. Ha, ne diyorsunuz Reis Bey? Görüştünüz mü? Evet. Oradan geliyorum. Çok yorulmuş olmalısınız. Ya evinizin yokuşu biraz sert. Ya anlayışı? Gayet yumuşak. Baban Reis Bey dedi... ...bunu siz mi söylüyorsunuz? Evet dedim. Gelsin dedi. Ben ne olacağım reis bey? Sen benim yanımda kalacaksın. Ailen dağıldı. Bakacak kimsen yok. Ona acıyacak mısın? Elbette acıyacağım. Acımıyor muyum? Acımıyorsun. Acımak annelerin ilmi. Birbirinize acımanız ve acımayı öğretmeniz için... ...itinizde anne olmaya bakın. Anne olmaya bakın diyorum. Beni anlıyor musunuz? Evet reis bey. İhtiyar sen de kızını al köyüne dön. Yoksa onu felçten kurtardığına pişman olabilirsin. Bir polisle mahalle karakoluna giderken gördüm onu. Git bak. Ne olmuş Reis Bey? Kızın başına bir şey mi gelmiş? Önemli değil. Manzara kartpostalları kadar malum şekil. Bir onu sürüklemek istemiş o da bağırmış. Ee, Reis Bey... ...herkes sizden bir pay alıyor. Yedi senelik ben kapıcınıza da göstereceğiniz bir yol... Senin nasibin... Kiremitlerinde merhamet kumrularının dem çektiği Otel adı verilen bu insanlık sergisinde Gözcülük Daha ne istiyorsun Gelene geçene bak Düşün ağla Ya siz reis bey Beraber değil miyiz Değiliz galiba Ben ömrümün şu son günlerinde e, Meczupların hayatına Özeniyorum Her köyün kasabanın bir meczubu vardır ya Böyle bir şey olmak istiyorum. Meydanlarda trafik polislerinin yanına geçip boynumda bir yafta dikilmek istiyorum. Yaftada ise insanlar durun. Acımayı bilmeyen geçemez yazacak. Beraber olabilir miyiz? Reis beyci. Reis Beyciğim. Bir şey mi vardı anne? Oğlum kurtuldu. Biraz önce tahliye kararı geldi. Çok sevindim. Oğlum gelinim torunlarım eve gittiler. Ben de doğru size koştum. Çok sevindim. Gözünüzdeki yaştan belli. Emekli ikramiyenizle bir marangoz atölyesi açacak oğlum. Tezgahını kurar kurmaz ilk işini size yapmak istiyorum. Ne istersiniz? Bilmem ki. Bizi kırmayın. Bir kutu yapsın. Hani o askerlerin tahtta kırmızı vernikli bavullarından... Ne yapacaksınız onu? mı koyacağım. Artık bir yerde oturmak istemiyorum. Varılamaz bir sıla var gözümde. Onu arayacağım. Neresi orası? Ağlayanların vatanı. Ah, ne haberladı? İzmit'ten geliyorum. Evi hazırladım. Kimin için? Senin için. Artık ben yersiz yursuz takımındanım. Zaten ömrüm boyunca da bir evim olmadı. Bundan sonra olur. Sana oğlumun odasını hazırladım. Gelemem dadı. Mutluluğun bu kadar büyüğünü kaldıramam. Bırak tek kardeş, çocuk, dost sesi duymaz bir taşacağında geçen ömrüm yine orada tükensin. Kardeşin olurdum. Yemeğini pişirir, çamaşırını yıkardım. Seni hiç rahatsız etmeden bir gölge gibi girip çıkardım. Ağladığın zamanlar ben de bir kenarda sessizce sana uyardım. 65 senenin ördüğü buz kovasından çıkıp senin güneşine kavuşabilmem için... ...evlat bildiğin çocuğu astırmam mı gerekiyordu? Bana gerçekten acıyor musun dadı? Acıyorsan bırak çekeyim. Benim halimi değiştirmeye çalışmak bana acımamaktır. Bana acıyın. Yani acımayın. Bana acımayarak acıyın. Dinlenmeye... ...kendine gelmeye ihtiyacın var. Benimle gel. Bu sefer ben istiyorum. Kendimi bulmak mı? Oğlunu mezardan çıkartıp... ...bir daha astırmak için mi? Evham içindesin. Seni İzmit'teki evin odasında... ...yatağına oturmuş... ...oğlum bekliyorum. Ne? Bir de böyle farz et. Onu kırar mısın? ...onu acımaz mısın? O beni bağışlar mı? Bana acır mı oğlum? Yürü yürü. yürü. <gülüyor> ne? Gidiyorum. Nereye? Hapishane. Ne oldu? Söylesenize. <gülüyor> Mahkumlar ayaklandı. Reis bey gelsin derdimizden o anlar diyorlar. Bir merhamet lafı çıkıyor ağızlarından... ...bir reis bey ağrısı. Jandarma havaya ateş edip duruyor... Savcı orada. Beni ziyaret yerinde gördü seni alıp getirmemi söyledi. Koş zavallılara anlat bu ayaklanmaya sebep sen misin? Zorla istenir alınır mı merhamet? Aldıkların merhamet mi olur? Gidi merhamet davası. Sana da mı acımıyorlar? Sen de mi <gülüyor> bana acımıyorsun? Demek demek sebep benmişim. Gidelim reis bey, gidelim biz onları acıyalım. Hadi oğlum gidelim. Adalet anlayışına fikirleriniz ve hayatınızla getirdiğiniz yeni anlam memleketimizden başlayarak dünya çapında bir olay olmuştur. İnsanlığa baş döndürücü bir yükseklik getirdiniz. Bu olayı değerlendirmek borcunu yüklenen baromuz günlerdir süren görüşmeler sonunda sizi Fahri Başkanlığa seçmiş bulunuyor. Buyurun Reis Bey. Nedir bu? Bir kitap. Üzerinde defne dalı şeklinde... ...adaletle merhametin sarmaş dolaş ahengini belirten... ...bu altından sembolü de... ...dağınıza ve muzaffer çilenize... ...bir karşılık olmak üzere... ...size takdim ediyorum. <gülüyor> Baro Başkanı... ...avukatınız... ...aynı zamanda... Dostunuz olarak bu görevden mesleğimin en büyük şerefini de duyduğumu bildiririm. Bravo, bravo, bravo, bravo. Sevgili dostum ben bir zaferin değil bir bozgunun temsilcisiyim. Eğer bir yükselme gösterdimse bu çıkış hissi veren bir inişten geliyor. Uçurum dibinde biten bozgun. Uçurumlar dağ, dağlar uçurum olmalı ki... ...ben kahraman olayım. Böyle bir zafer ödülüne layık değilim ben. Onu alamam. Sonra inişimi, inişimde bulduğumu kaybederim. Beni affedin. Ararsanız layık olanı bulursunuz. Efendim, biz sizin örnekleştirdiğiniz manaya veriyoruz bu ödülü. Eğer... ...eğer sizden daha layık biri varsa... ...siz bulunuz. O sizin. Peki. Gel oğlum buraya. Buyur baba. Al. Bu sana yakışır. Hiç alabilir miyim? Nasıl olur? Hani sen benim hiçbir sözüme karşı gelmezdin? Bu öylesi mi? Evet. Avukat Bey... ...onun yolu benimkinin aksine aşağıdan yukarıya doğru. O benim aksime... Merhamet davasının lafazanı değil bizzat kendisi sana yakışır oğlum al Seninle gelemiyorum dadı gözyaşlarım kurur diye korkuyorum indiğim kuyunun dibinde yaşamak istiyorum arada bir kuyunun ağzına gelip bana seslensen daha ne isterim nasıl istersen hepsi hadi evladım Merhamet isteyenleri susturmaya gidelim. Sonra bir kenara çekilip biz de susarız. Yalnızca ağlarız. <Gülüyor>